Selamu Çok kıymetli Kayseri, Gonya, Akdaray, Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Erciş Devreli, Yahya'lı bütün kardeşlerimize selamlar ederim. Allah'ın selametini dilerim. Tarif ettiğim, dört ayak bir merduban tarif edeceğim. Bu dört ayak merdivan tıbın ya da yakına çıkılacak. Çıkılırsa, insan çok kâmil olur. Baştan, fenafil ikhvan. Şu ikhvan kardeşler var ya, Allah için sevişenler, dostlar var ya, ...Allah'ın huzurunda mahçı kalınca mizan hesap görülüp de günah ağır gelince kaletül celal Allah için bir dostun müyozu seni diyecek diyor kimseler. Diye. Allah için bir dostun müyozu diyecek diyor Allah. Okul diyecek ki yaraptek bir günahım ağır geldi, annemi, babamı, akrabayı talukatımı arayın. onun sonra diyor, diyor, Allah için dost da mı edinmedim diye bak. <gülüyor> Hepisinde de vardı, eli boş çıkacak. Annesi de, babası da... ...anne, annesi de, emmisi de, tayisi de, teycesi de, emesi de, hılası da... ...cavruluğum yet başından... ...yevme yefirul mer'u min hakihi ve ümmihi ve ebihi... Ve sahibetihî ve beni, Halid-i evlat anasından kaçacak? <gülüyor> anası evladından, babası evladından ne dilimi, diyanetimi belli diye herkes birbirinden devacı. Babasından o devacı, babası evladından devacı, anası herkes birbirinden firar edecek diyor Allah. Mahrum gelirken Allah'ımız Allah için hiçbir dostamı diyor efendimiz hiçbir dostamı ittihaz etmemiz dedi mübarek üç kilsanılar. Ondan sonra arayyor bir dostu rastgele diyor. Milia yani, gidiyorum diyor. Milia gidiyorum diyor. Mesela böyle böyle oldu. Bir gün hamvari geldi ve bir sevap istiyorum. Onu arayıyorum. O kardeş diyor ki, bu senin ter. Bir günahım artık gelmiş benim de, o bir günahı bana ver de, sen cennete git. Sen cennete git, ben cehenneme ikimizin yerine yanayım diyor. Allah-u Teala hazırlıklarım. Hey! Hey kullarım, siz sahiysiniz ve ben sahi değil miyim? İkinizi de aktırıyorum ben. ben. cennete alayım. Onun için kadarcık dünyada Allah dostu Hazırlayın Yani bilim, bütün duyanlar dünyada can kardeş. Neden belli olacak? Şartı Allah. ne? Allah dostunun üç şartı var. Herkes duysun bunu bellesin. Biri kıyabında seviyor. Yani kıyabında kayırıyor. Bir lafı ne oldu mu? Kes! Kes. Abdestin ondan sonra konuş. Benim dostumun ismi olur o. Öyle kayırabiliyorsan dost belli. Baba yoldaş oluyor, diyor. şöyle de yiniyor ya, böyle de yürüyor. dedim dedin mi? Dost. Evet. İkincisi, Allah için dost olanın ikincisi, başına bir musibet geldi, mi yetişir. O musibetini hafifleştirmenin için geçmiş olsun der. Bir zayiatı varsa para verir vesaire, o dostunu gider görür, onun lazım olacak şeylerini yapar. O yetişmeyen, burada birçok arkadaşlarımız duymuş da, yönlü dönüp bakmanın da, Kayseri'den doktor getirdik de, doktorun gittiğini duyan bu Ümer'imiz ne oradan bir ya atlamışlar. Elin bir taksısına, efedime yetişelim, ölüyor mu, kalıyor mu diye. Daha unutmam, daha unutmam. Allah kendilerden razı olsun. Böyle isterim ben dostum, ne öyle kendi kendine geriden seviyorum. Canım feda olsun, kardeşim olur. Yok bunlar olmaz. Bunlar olmaz. İkincisi, ...ölüm hadisasında, ölüm hadisasında... ...yani ölüm başına ölüm geldiği vaatlarda... ...ahirete göçtüğü vakt unutmayacak. Dostunu unutmayacak. Bak ben nasıl unutmuyorum Hacı Şaban Efendi... ...hazretleri şöyle oldu yudu, böyle oldu yudu... ...onu unutmayacak. Benim eskiden dost olmuş... ...onun ruhuna şafaklayın böyle elini açıp... ...duayın ruhuna okuyacak. Gönderecek, yüzündeki evlatları... Yüzündeki evlatları preşan kaldıysa onlara Gonya'yı şimdi ben nasıl unutayım? Ahmet'imiz Sami oğlumuzun babası Sadız Ahmet Efendi'nin taburasından kestiler ayağını ilim ilim ahirete irtihal etti gitti. Gonyalılar sıra şiirelim, taziye yapalım demenin için taziye öyle olmaz diyor Bayval kardeşimiz. Nasıl edelim ya? Sen bir bin liraya sen bir, bir faham ver. Efendim yetim yitim kalan, dol kalan ailesi, yetim kalan samisi bir okuyalım, bir hatim inelim ruhuna diyor, bir hatim indiriyor. Ondan sonra, bir daha ki bana kusudan şey geldi, paramız var, adam koyeden gönderilmiş. Arkadan mektup da gönderilmiş diyor ki, kusumuza nazar buyurmayın. Ancak gözümüz buna yettik. Çocukların ihtiyacı onunla gürüldü. Yaşayan var, yaşamayan var. Yani yaşayan var, böyle Allah razı olsun dostunu gözeten var... ...en yakın akrabası olduğu halde yüzüne bakmayan var. Ona ihvan, ona ihvan. Olmaz böylesi. Demek ki fena fil ihvan bir merduan. Yani gençleri anlatıyorum... ...onu da gençler dinler bizim şey. sohbeti... ...yani Konya'ya varsa da, Kayseri'ye varsa da... Genç kardeşlerimiz birbirinizle muhabbette, o kadar muhabbet edin ki, her sevgi içinizden çıksın. Hal Ramazan dedim mi, bir daha değil bir... <gülüyor> Filan kardeşiniz diyor, Ahmet kardeşiniz diyor, bir daha hatırından çıkmıyor. Böyle arkadaş oluyor ki, dünyadan hiçbir şey hatırına gelmiyor, ancak o ihlanlar hatırında kalıyor. Fena fil ihlan demek. Her sevgi fenaya gitmiş, bir dedik, ...ihvalların sevgisi içinde. Ee, ben o yaylanımızdan müsaal veririm. İşte ne 10 tane var, çok soğuk su... ...bir araya toplarlarsa bir devirmeni gönderiyor. Anlıyor musun? Ama kendi kendine akarsa toprak soruyor... ...ileriye gidemiyor, yalınız aktığı için. Yalınız, ben ibadet ver, Allah'ın rızasında kazandım... ...büyük adam olurum deyip mümkün fanı yok bunun. Çünkü riya, süm'a seni sorar... Yani sorar, e, ileriye adım atamam ama on tane kumarayı birleştirdin mi, al çay var, uğra karışır. Al çaya mı, o da götürüyor, ırmağa karıştırıyor. Irmak da alıyor, denize karıştırıyor. Ben misalını veriyorum, ihvanlar bir araya gelip de sevişmedikten sonra bir kabruka döndürecek kadar su olamazlar. Ama o kadar su olunca gürgürgürgürgürgür akarlar. O gürgür akmanın neyinseyi, <gülüyor> böyle vurduğu ne? işte o daha ikvanın içinde akıyor. E o da Kamil'in kalbinde akıyor. Gürültü o zaman çoğuluyor. Ondan sonra çaya karıştım nasıl hızlı geliyor. Kendinin bir küçük, küçük pınarı, iplik sever oluyor ama ırmağa varana kadar akıyor. Kesilmiyor çünkü kesilmez. İnceliyor yalanız. Irmağa kavuşana kadar o alçay, Bin beyaz, süt gibi bir su o. Su, mermi, beyaz diyelim işte, kabanındaki kayalar... ...ve hepsi beyaz taştan olduğundan, süt içer gibi o sudan. İnşallah geliniz, araları kesmeye giderek... ...öyle geliyor, ta İstanbul'dan neden geliyor, ta Amerika'da okuyan kardeşimiz geliyor. Ferruh. Neydi onu Ferruh? Ferruh be. Ondan sonra böyle kardeşlerimiz... Ee, ee, Mehmet Koç, Mahmut Ak Akkay, bizim buralı, Hasan Hocamızın yeğeni böyle geliyorlar, Metin geliyor. Ondan geziyorlar İbrahim Eken Bey'e, hayran oldular o dağlara. Teniz geliyor, ağlamalar oldu, böyle insanlar mest olur gibi oluyor. Yani ustular böyle karışıyor da geliyor. Siz birbirinizle karışın, akarsınız. Ama akarsanız boşa çıkmaz, ününüz ee, bir çaya bir oklu cihanın kalbine girer. Onun kalbine girdi mi? Nasıl heyecan? Bu bağırmalar, çığmalar hep oradan oluyor Allah. Karışmış halimizde işte, şey çaya karışmış bu. Gözümüzün önünde görüyor musun? Bu da <gülüyor> kürti çıkarırken ırmağa karıştın mı? Fena bir husul oluyor. Fena bir mürşid olduyu diye çaya karışınca ırmağa da karıştın mı? Fena bir husul. Rasulullahın A Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetine qarışı veriyor. Muhabbet Rişit oğlu gözleri karıştırıyor. Ondan sonra ona... su içti. çok maç başında oturdu ben bayanamadım böyle kulağsavızlar ...öyle mut gibi ağladı. Su feye cana geldi. Allah. Allah hu hu hu hu hu. Hiç Mitecik, bu hiç kesilmiyor. İbret alacak çok neler olmaz. ...var bir başına, otur yani bir ırmağın başına... ...desler suyu ...hocam o coşkun, coşkun olduğu zaman Bahar'ın kılavuz hamzına vardık... ...o deliklerden... ...nasıl heyecanla çıkıyor? Allah! Allah! Allah! Onun gezberi sıramız... ...ooool... ...ooool... ...şu akıyor, size ne oldu, niye ağlayalım? Yer babam, da yanamadık içerimiz içlerimiz gibi yandı ne oluyorsa <gülüyor> <gülüyor> bu yer yüzünde. Beynim <gülüyor> kulli şey mi illa tesbih bi hamdihi wala illa tafahuna tesbihhum. Allah'ı zikretmeli keş bir şey yok zaten. O sular da Allah'ı zikrediyor. Yıllarda Allah zikrediliyor. Sellerde Allah zikrediyor. Her şey Allah'ı zikrediyor. Hacı Mustafa Efendimiz e, "Değermen de yaptınız mı?" diyor. vardı mı?" diyor şöyle Allah diye düşündüm su ne diyor diye su baktınızı diyor diye evmene dökülürken hu hu hu onu böyle biraz hu çektim diyor vicdan böyle içerim cızılmış gibi oldu ağlamaya başlarmış bak şimdi dinleyelim derim diyor baş Allah Allah Allah Allah Allah o kadar hızlı diyor ki diyor hayrette kaldım orada deneyi döken bir şey var diyor biz şey var diyor, orada bir ağaç diyor, deneyi döküyor. Ne diyor diye dinledim diyor, hâdî, entel hadi entel haqq neyse lhadi illa hu diyor diyor, entel hadi neyse lhadi illa hu diyor, onun engan kolay, onun zikreci kimşekept yaptık. <gülüyor> Sabah o zikirlerinden olduk, gözlerimden yaşayıp zapt dinemedim Böyle kulak sahibi var yavrum. O trenine ev arıyorsun, bileceksin ...baksan ki Fettah! Fettah! Yani yolumu aç, yolumu aç diyor Arapça bu Fettah. Allah'ın ismi. Yolumu aç, yolumu aç... ...yolunu açtı da yola devam etti mi Allah Allah Allah Allah Allah! Şey <gülüyor> Allah şeyi Allah'a zikrediyor. Her şey şeyi zikretmedik bir şey yok. İnan sen de her zaman hayvanlar, köpekler dahi her zaman zikrediyor... ...çünkü içinde alim kimseler var, gelip tarif için... İki lemle var tarifte <gülüyor> mübalağa için. Aslında zikredilen şey oradaki hi. Şöyle nefesin adı kına Hayvanların, sığırların, damarların hep nefesi hi diye Allah'a çıkıyor. Hep Allah zikrediyor bütün dünya. Kafil olduğumuz için günah ediyor. En çok Allah'a zikreden diyor taşlar, topraklar Allah'a çok zikrediyor. Nereye? Yemeye içmeye hiç ihtiyacı yok mu? Allah Allah bir her zaman taş topraklar zikrediyor diyor. Ondan sonra ağaçlara baktım onu, ağaç bile onlardan az Çünkü ağaç diyor, e, ma, turaba ihtiyacı var. Hava aldık da, ibine su koyarıldığı zaman, gübre döküldü mü, şöyle bir sallanması var diyor. O zaman için Allah'ı unutuyorum. Yani o suyu ne, şeyine, muhabbet ediyor da ondan önce zikret ediyor. Hayvanlar diyor, onlardan daha az diyor. Hayvan da çok zikrediyor ya, şey kadar yapamıyor. Yani o topraklara kadar, taşlar kadar yapamıyor. Hayvanlar da zikrediyor ama, onların zikri diyor, e, hayvanların diyor, ağaçlar kadar olmuyor. Çünkü ağaç daha çok zikrediyor. Ağaçtan sonra da hayvan geliyor, hayvan diyor, yeme içme var diyor. Yiyip içip uyumakla Allah sevilmez. Ya? Yiyip içip uyumakla Allah sevilmez. Çünkü bu sunuz zümreyi, hayvana münasım. Yeah. Hayvan gibi yiyip içip uyumakla. Onlar bile zikrediyor. Ama insanlar var ki hayvandan daha eş. ''Ulaike ke'l en'amu ber'hum ebal'' ''Ulaike buyuruyor Allah. Hayvandan ziyade dalalete gitmiş. Bakın isterseniz şurada bir yar var, şu yukarıda, o yardan aşağıya bir merkebe atmak istesen, ayağını gidiyor atmasın için. Bakıyor ki aşağıya derim, düşersem ölürüm diye. O salat sahibine yanvarıyor, bakıyor, yine o yitiyor, o ayaklarını geliyor atılmamak için hiç çabayı kullanıyor. Ne Müslümanlar diyor cehenneme atılmanın için kendi ellerini kollarını bağlayıp da atılıyorlar. Pangadan yiyor atılıyor. Kanunca mal biliyor, atıyor kendini kızlarının kafasını açmış koyularmış atıyor. Ne yani çeşit günahlarla kendi eli kolunu bağlamış cehenneme atıyor. Acaba hayvan mı iyi ola bu mı iyi ola? Hayvanından daha iyi diyor. Laeke kel el bal. Hayvandan da ziyade dalalep'e gitmiş. Hülayıkemin gafilin, bunun için yavrularım, kardeşlerim, efendilerim, hep dinleyenlerim. Allah rızası için dinleyin. Bakın kitapta iki şey okuyayım da kardeşler, e, Konya'lılarımıza selam göndereceğim, onlara selam muhanasına birkaç kelime konuşayım dedim. Kendimi tutamadım yine koyup geliyor. Demek efendim, e, hayvallarda zikrediyor da, şey mi diyor ya insanlar insanlar onlardan daha çok az zikrediyor Çünkü insanların yemesi var içmesi var uyuması var keyfi var zevki var ailesi var Ondan sonra çocukları var e, çocukları malları innemeküm ve evladıün pitne Allah onu azayım de bir şey yapalım da şey bozuk gitmesin yani malları, evlatları ahireptir. Ne, ne yapayım hocam? Başgelemiyorum, bir türlü başgelemedim. Ya başgelemedim kardeşim? İşte çocuğu zapt edemedim, kafasını öttüremiyor, dokuz yaşına vardı, kafalarını öpmüyor, ben ne yapayım? Çocuğu, akşam ekmeğe yedinmiş oğlu, susanın başından kalkıp gelir. Yavrum, kurban olduğum, yavrum, niye gittin, niye bir sürdüm otur, kitabına niye bak, sapt edemem. Çünkü onun bir aşı yeri var, Mikroskoplarla görüşüyoruz. Onlara alışmış, oraya tiraki olmuş, sapt edemem ki. Sapt edemem ki, gerçimin kokundan bozacaksın, birazcık daha ileriye olsun. Öyle insanlar da var, hayvanlaşmış. Ben açıktan söyleyeyim, hayvanlaşmış. Böyle insan var ki, i̇nsan kamildir. insanlardan, vergişlerden, zikir ehlinden, kardeşlerden ayrılamaz. İnsan ayrılamaz. Asak toplanacak, Allah, Allah de izin verecek. Ben size diyorum ki, başta bir şeyi yukarısına çıkarayım, eğer iyi olmak istiyorsanız Allah dostları bir arada. Düşün bakın yavrularım, o çaya katışmış gibi kutlu cihanın kalbine katışın. Fenafil fil ihvan dedim ona, fenafil fil rus'u, Hı. fena fil mürşik dedim mi, efendisinin rahıta ive ive, alnının çatına bakıyor böyle gözü, yani bir istersen marit meşrik kadar uzak olsun dediğin gibi indi efendiyim. Onlara böyle bir kavgırın içi kadar, yani uzağa gitti diye hiç mütesir olmaz daha yakına gelir uzağa gittirsin de. Biz mektup yazdık da babamdan duyardım. Dünya atası gizim dibinde pek yakar, ahiret ataşı manevi atash, bu cihandan gelen ataş pek uzaktan pek yakar. Hasret kaldığın için ne oturur, buraya vardın ve her şeyi unutursun bir efendim var, ne aile muhabbeti var, ne çocuk muhabbeti var, <gülüyor> hiçbir şey muhabbeti yok, ama yani karda gövle yar da, yani daime işlerini görecek, muamelesini görecek, azanacak. Gönülü yar olan Allah'tan. Daha çoğalıyım bunu. Dışın olup insanıla, kalbi olup yezdanıla. Dışın insanıla oluyor ama kalbi yezdanıla, Allah'a olmalı. Zahirde zahiri bir halk, batını bir hak. Zahirin halkın içinde gelsin insan gibi görün ama batının hakkıla olsun Allah'a. Bu ne istiyor bizim şeyimiz? Zahirde kana var, batında derya din ol. Zahirde mümkün sıfatı gibi saçların omuzlarına insin şeysini. Batının derya din olsun, batının Allah'ın yani muhabbetiyle bolsun. Böyle istiyorlar. Yani ben sizin suratınıza bakmam diyor Allah. Ben sizin içimizdeki niyetinize, kalbinizin saffetine, zikrine, fikrine bakarım dışarıda sakal koymuş, takül, bir süne indirmiş, ondan sonra kendine bir tız süsü vermiş, içinde Allah diye bir duygu vermiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle olunca ne edelim, olur mu? O saçı başı karışıktan bunlarda misal verin mi? Ben diye. sevmeyeceğim. Yenerek küçük temas edeyim. Osman yine hayır. Ee, Osman bin Ehayr, Osmane hayri Hazretleri, <Gülüyor> bir cariye göğle düşmüş de şirkine demişmiş, Şehre git Kerman şehrinde Hüseyin e, bin Yusuf <gülüyor> Hüseyin bin Yusuf Hazretlerini görmeye cama gitmişmiş bir bahçeye oturmuş e, sakal hiç yok saç böyle çıkmış yumuşta katyallerle içki var iki kadın almış karşısında onlarla konuşuyor bu sırıtısı sesi geliyor e, bir taraftan da hey hey, hey! diyor. Sen hoş olmuş da çağırıyor <gülüyor> Satı bu Ahmet ne ne ondan. <gülüyor> Allah diye diye gitmiş aklı kafadan. O da Allah'a alırdı bu dayanamıyor bak bak bağırıyor. <gülüyor> o da öyle bağırıyor. Çok da kötü olduğunu söylemişler. Bak karşısında namuslu evi namusları içki ününde var mı Ama bu kısa hatta demiş ki varacaksınız daha. Bir dönmüş yeniden varmış. Kapıyı vurmuş kadın hemen. ...Mesturaymış onlar. Şeylerini giyivermiş. Yalnız ova görünüyorlarmış. Bundan sonra gelmiş taktak olur. Buyurun buyurun gel oturmuş. Bir ayının veriyasına kalıvermiş yani. Ne türlü ilmi varmış o Yusuf bin Hüseyin... In. ...o saçları ne böyle kabarmış mı etmiş ya... ...içip içip bağırıyor. Bir ne türlü ilim dökmüş hayvanı. Aman efendim bu ne Allah aşkına ya bu ne Allah aşkına demiş, <gülüyor> sizi dışarıda çok fena haber veriyorlar, şu kadınlar karşında. Bu kadınların ilkisi de benim ailem onu Kur'an-ı Kerim talip ediyorum bunlara. Kur'an-ı Kerim oku diyorum. <gülüyor> Şuradan mal şerbetini pek severim demiş, mal şerbet içiyorum dışarıdan içki zannettiriyorum demiş. Buyursam da de ispiret hadi ha, vermiş, kalkmış ki mal şerbet. Billahi ya Hüseyin, niye bunu böyle ilan? Senin gibi kimse cahiresinin inanıp da bana evine teslim etmesin diye böyle ederim demiş. Zahirde bir kana var demiş o zaman. Zahirde mülkir bu adam diysinler, bahtında derya dilim. Bahtının böyle derya dilim böyle gelin faresi. gibi böyle muhakkak dolsun içine inşallah. Böyle gelirle bu ırmağa atışmanın için. Sen artık olunur. Rasulullah. Gözünden hiç gitmez, böyle mürakaba haline niye geldim ve böyle açıp da görüşür, bazı da görüşür. Bazı da görüşür, fiyanlarımız öyle. bir perde çeker, göstermez kendini. Rabıta yasak ondan sonra. Geriye döne rabıta ederse günaha gitmiş olur. Çünkü müşidler Allah'a götürüyor, Allah'tan geri dönmüş olur da günahkar olur. Her zaman konuşulmaz bu şey. Ve yani, ne ah oldun mu, kendi rahatlığına yani oturdun mu, şimdi kardeşlerimizden diyen var benden soran. Hiç unutum bu iş yeri, bu kayıp, kayıp olan hale teveccüh et, kayıp, kayıp haline e, gitsen de o tarafa geldim. Birisi Şahin Akşemen efendimize gelmiş, sen de kayıp hali geldi de ne diyenden bana dönüyorsun, günah değil mi bu demiş. Şöyle oğlum, rabıta muhakkaktır Size Allah'a kavuşturmak istiyorum. İşte o kayıp zamanı, rabıta yapın öyle, yapa yapa kayıp hâli gelir. Yaşamayan değilse içine silmez. Vellem yarzuk lel yarif, tatlayan bilmez. Öyle kayıp hâline uğratına Allah'ımızla kavuşma olur sana zaman. Fena fillah olur, denize karışır. Deniz görüyor ya, ne kadar ilma aksan ne çovalır ne asalır. Orada tek dalga bas. İşte bir dalga bazı dalga gelir efendim siz bağlayamaz. Gerçi gördünüz yaş gelmez <gülüyor> gözünden yaş gelmez çünkü denize karışmış deniz olmuş o dışarı vücut göstermez yaş ne göstermez bunların hali başta yani bunların halinden değil. Şimdi e, o dişçi babamız geldi bizim eve ziyaretten uyanı. E, dedim ki, e, dişçi baba, babamın arkadaşıydım. Ben çok günahkar ve gafil oldum. Dünlere tarif ederken de ben üzülüyorum. Ne olursun kurbanı olayım dişçi baba. Ha, halinden üzücü bir teveccüh buyur da ben buna bulunsun, o hal dedim. E, Halimi sana verdim Hasan Efendi dedi. Verdim Hasan Efendi sana dedi. Çoğal da lan. Onuza kendi yedikten sonra üç gün uyuyamadım, yatamadım, kalırız böyle. Satta o kadar fiyuzat yüklüymiş ki. Yani Hasan'ın dansına imkan yok. Allah efendimizin yiye, efendimiz giyelen kalplerimize gelsek o da dayanır gibi demiyoruz. Kurban mefken me rakul teveli alaou. Yekben harras Musa saye. Kavya kavseyini hayra hayra tefsirler tefsir ediyor. iki erşin miktarı, iki karış miktarı, kavseyin iki kaş arası kadar Allah'a yakın oluyor. Allah tartıyor Muhammed Mustafa. önemli bir kalp vermiş ki Allah ona, bütün peygamberlerin <gülüyor> peygamberi o. Bütün ne var ya, zahirde, Hocamız iyi bilir, zahirde gördüğümüze göre, ...beni zannedeniz ki Adem'in oğlu, haklındaysa Adem benim oldu, diyor. Neden diyorsun? Ben ruh cihetinden, ilk haklından ruhum. Allah kendi nurumdan halk etti beni. Benim nurumdan oldu. onu. <gülüyor> benim evladım yerinde bütün peygamberler... ...hepisinin duasını diler. Siz biliyorsunuz bunu. Rabbi ben cennetten çıktım, vücudum, sintiyah oldu. Bir Birtecik dırnağının dibindeki ağ şey kalmış şu, cennetten gelen nur bu. Bakma dırnağınızın dibine, işte dırnağınızın dibinde beyazlık var mı orada? Gülme çok gelirse gülecek şey olur da, oraya bakıverdin mi gülme kesilir ora Keder mevbi, babam oraya baktı dedi. <gülüyor> Adem Aleyhisselam oraya bakar bakar ağlar, biri yanına simsiyah oldu, birtecik o nur kaldı orada. Ona bakar kaygılanırdı da... Şimdi Müslümanlardan yani her şey belli değil diyorken size o durnağınızın dibine bakarsanız gülmekin kararı kesilir. Bir de şu duayı okuttururdu. Teyfe girsin babam. Gülme geldim mi? İttakillah ya nefis beynel hafif ver rica deyin. Anlamadım efendim. Ben de Arapça'yı pek anlamam ya. Benim bildiğim kadar kaldır diyeyim. İttakillah. Allah'tan kork. İttakillah nefis. İttakillah ya nefis. Beynel havfi vel reca, reca ile hıf beyninde ol. Yani Allah'ın rahmeti çok bolak bulurum diye, Allah'ın gazabı çok büyük acaba. Gazabilerde ehli narm olurum diye, bu ikisinin arasında bulun, bizim bir nefse hemen gülmekesine gelir. Onun için kardeşim, ne oldu sonra? Yani getireceğiz oraya. Mura böyle karar gelen yer kararınca dua da edilip 200 sene, 300 sene ya Rabbi der Allah, şeytanın yemin ettiğini, şeytan olduğunu bilmedim. Vallahi yersen cennetten çıkmayacaksınız, dedi. kasem etti. Kolay inandı. <gülüyor> Aileler de çok nazlandı. İlle şundan ye bak ben yedim bir şey olmalı dedi. Hep Kur'an-ı Kerim'in şeyi bunlar ama yani bir araya getirmenin imkanı yok. İlmullah'tan kalktandan sen Allah kusurumuzu 90 ile oluyor tabi bunlar. Ondan sonra... ...bir gün bir daha baktı ki, hatırına bir şey geldi. Ya Rabbi, ismi ismi yazılan Muhammed Mustafa beni affet. Nereden buldum ya Adem, bu duayı nereden buldum? Seni affettim, hıvbeyle affettim. Biz de bulduğum baktım nerede başta süslen. O baktığı her yerde Muhammedur Resulullah. Dini <gülüyor> maahu <gülüyor> ve şeda'u, al-Kıssar'ın onun sahaberine, onunla beraber olanları da Allah bahsediyor sure-i Fetih'in sonunda. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisi. <gülüyor> ...senafi, olup da oraya varınca alem başka alem olur arkadaşlar. Yani dinleyin, evet, bunu bant olarak e, onyamıza hedaya gönderiyorum Allah razı olsun. Bana hedaya göndermişler. Sevgili dostlarım takkamı bile değişmişler. Allah kendilerden razı olsun. Birine bant doldurmuşlar, ilahiyle ile bize teberriken göndermişler. Ben de onlara hurma koydum, sardım, buradan aldım. Bantı koyacağım, oraya varınca kardeşlerimiz dinlesinler de bu aciz günahkâra. Geriden <gülüyor> baktım yeşil türbe içine vardım, estağfur töbeye Onlar da dua etsinler de <gülüyor> bir tacık yavrularım sizi inandırmaya çalışacağım. Şu diğerimi Allah Hacı Hasan diye çekmiş dışına. ama içerim mikraf gibi günahkârım <gülüyor> siz. Dua edin Allah, biz size, siz bize. Bir tacık ümidim var. Bir tecik ümidim var, iki tecik <gülüyor> ümidim var. Bu iki ümidi bir ümitte toplayım haber vereyim. On tane hayvanet iyilerle beraber olduğu için ehli cennet oldu. Hayvan! Var mısın da iyilerle <gülüyor> hayli Kim efendim sayabilir mi? Ben niye şimdi hepsini sayayım ya? Yani baştan o Zeyir Aleyhisselam'ın merkebi bile bu Zeyr aleyhisselamden ayrılmadığı için ehli cennet oldu! <gülüyor> Salih aleyhisselamın devesi, Sultan Süleyman'ın hüt hüdü, Peygamberimizin devesi, Ashab-ı Kehv'in köpeği! Heyyyy! Allah'ımız bizi de ashab Kehv'in köpeğinin yerine kabul etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>